Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alamin. Essalatu ve selamun aleyke ya seyyidel evvelin ve'lahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l murselin ve ila jami'il veliyayi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın kitaplarına imani hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Sadece ben Allah'ın kitabına iman ettim demekle İmanın olamayacağını anlatmıştık. Mutlaka her bir ayete tek tek iman etmemiz gerektiğini, iman ettiğimiz ayetleri ahlaka dönüştürmemiz gerektiğini, amele dönüştürmemiz gerektiğini biliyoruz zaten. Kitaplara iman derken. Sadece Allah'ın indirmiş olduğu kitaplara değil, bir de kainat kitabına iman etmek lazım. İman edebilmek için de kainat kitabını okumamız lazım, okumak lazım. Bir kainat kitabı vardır, varlık kitabı. Bütün varlık, bütün kainat Allah'ın kitabidir, Allah'ın ayetleridir. Bir de kainatın özü olan, kainatın hakikati olan, kainatın kendisinden tecelli ettiği varlık olan evet, Hazreti İnsan kitabı vardır. Yani kendi kitabı, kendisi Allah'ın kitabıdır. Bir de onu okuması lazım. Bir de Allah'ın indirdiği kitap vardır, inzal ettiği kitap vardır. Allah'ın indirdiği kitap, Kainat kitabını insan kitabını tefsir eder. Anlatır. Anlattığı kainat kitabidir, insan kitabidir. Bütün varlık Allah'ın zatının, sıfatının tecellisi olduğu için Allah kendini anlatır. Bütün varlıkta kendi güzelliğini anlatır, güzelliğini gösterir. Ona halife olan insan okusun diye Anlasın diye. Eğer kainat kitabını okumazsa ilim kitaptan, Allah'ın inzal ettiği kitaptan bir şey anlayamaz. O bir sevap kitabı değildir. Ya da sadece bir takım emirler ve nehiler kitabı değildir. Allah Kendini anlatır, kendini tanıtır, kainatı anlatır, varlığı anlatır. Anlatmadığı hiçbir şey yoktur. Onun için bütün varlık Allah'ın ayetleridir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Mesela Allah neye ayet diyor? Bir kısmını, birkaç kısmını söyleyeyim. Allah ayet-i kerimede beyan ediyor. Gökler Allah'ın ayetidir buyuruyor. Yerler Allah'ın ayetleridir. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa içindekiler hepsi Allah'ın ayetleridir diyor. Ayet ise okumak gerekiyor. Aynı zamanda ayet demek bir şeyi işaret eden şey demektir. İşaret ediyor Allah. Yerler gökler neyi işaret eder? Allah'ı işaret eder, Allah'ın güzelliğini el esmaul hüsnasını işaret eder, kudretini işaret eder. Eğer biz işaret ettiğini görmezsek, sadece onu okuyup geçersek, onu anlamış olmuyoruz. Anlamış olmak için Allah neye işaret ediyorsa onu okuyup anlamak gerekiyor. Ayet aynı zamanda mucize demek. Mucize demek insani aciz bırakan şey demektir. Olağanüstü. Yani Allah'tan başka hiç kimsenin yapamayacağı şey demektir. Bütün varlık mucizedir. Allah'ın ayetleridir. Onun için Allah hepsine ayet diyor. Ondan başka ilah yok. O zaman bütün varlık ne diyor? La ilahe illallah diyor. Bütün varlık üzerinden eğer biz la ilahe illallah demezsek varlığı bir ayet gibi okumuş olmuyoruz. Kendimizi bir ayet gibi bir kitap gibi okumuş olmuyoruz. Allah'ın indirdiğini tefsir ettiği varlığı insani, Allah'ın el esmaül hüsnasını okumuş anlamış olmuyoruz. Evet Allah neye ayet diyordu? Aya ayet diyor, güneşe ayet diyor, yıldızlara ayet diyor, bütün ekinlere, ekilen bütün mahsulata ayet diyor. Otlara ayet diyor, zeytine, zeytin ağaçlarına, zeytinlik bahçelerine, hurma bahçelerine, üzüm bağlarına, nar bahçelerine ayet diyor, meyvelerin her türlüsüne ayet diyor. Rızık olarak verdiği her şeye ayet diyor. Yağmura ayet diyor. Bütün sulara ayet diyor. Hayvanlara, bütün hayvanlara ayet diyor. Bir kısım hayvanların ismini veriyor. Ata, eşeğe, katıra, deveye ve her türlü bineğe daha bilmediğiniz sizin için yaratacak olduğu bütün bineklere ayet diyor. Yani arabaya da, gemiye de, uçağa da ayet diyor. Evet. Ayetlerin indiki zamanda şu anda bilmediğiniz daha Allah'ın size yaratacak olduğu binekler ayettir dedi. Bineklerin her türlüsü dedi. Denizlere ayet dedi. Denizdeki balıklara ayet dedi. Bütün balıkların her çeşidini ayet dedi. Dağlara ayet dedi, ırmaklara ayet dedi, yollara ayet dedi, geceye, gündüze ayet dedi. Her şeyin çift olması ayettir dedi. Gemilerin denizde yüzüşüne ayet dedi. Havada uçan bütün kuşlara, uçan bütün mahluklara ayet dedi. Eşler için ayet dedi, eşler ayettir, birbirleri için ayettir dedi. Allah'ın onları birbirine sevdirmeleri, birbirlerine merhamet ettirmeleri Allah'ın ayetlerindendir dedi. Sizin dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması, farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindendir dedi. Yıldırımlar ayettir dedi, şimşekler ayettir dedi, bulutlar ayettir dedi, rüzgarlar ayettir dedi. Rızkın sizin için daralıp genişlemesi, Allah'ın daraltıp genişletmesi Allah'ın ayetlerindendir dedi. Uyku ayettir dedi. Yani ayet olmayan hiçbir şey kalmadı. Gökte, yerde, ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'ın ayetleridir dedi. Hepsini ayet olarak okuyun. Okuyup Allah'ın kudretini, Allah'ın el esmaül husnasını oradan Görün dedi. Niye görmemiz gerekir? Allah niye ayetleri oku, bütün bunları gör diye bize emrediyor? Görmezsek ne olur? Görmezsek hayvandan bir farkımız kalmaz. Hayvanda yiyor, içiyor, yatıyor, geziyor. Allah insanı kendisini tanısın diye. Anlasın diye, kendi kendisini tanısın, anlasın diye, Allah'ın güzelliğini kendi üzerinde görsün diye. Allah bütün bunlara ayet derken, yerde gökte ikisi arasında ne varsa Allah hepsini emrinize müsahhar kılmış, emrinize amade kılmış, emrinize vermiş dedi. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri anlasın, bilsin onun üzerinden, bütün varlık üzerinden kendisini tanısın diye. Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Benim sermayem marifetullah, kazancım muhabbetullah'tır. Dinimin aslı da akıldır dedi. Marifetullah, Allah'ı tanımak demektir. Sermaye bu. Sermaye Allah'ı tanımak. Onu kullandıkça, ayetleri okudukça yani, ne olur? Kazanır. Kazanç neydi? Muhabbetullah. Her varlık üzerinden ayetleri okudukça Allah'a olan marifeti artar. Dolayısıyla muhabbeti artar. Allah'a bütün varlık üzerinden aşık olur. Bütün varlık üzerinden Allah'ı tanır ve sever. Onun için ne buyuruyordu Hazreti Ali Efendimiz? Hiçbir şey yoktur ki, hiçbir varlık yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Varlığı böyle okuyor. Allah'ın ayeti olarak okuyor. Ondan önce ne demek? Ondan önce o yokken de Allah var idi. Onunla beraber Allah onu yaratmış, onu varlıkta tutuyor. Ondan sonra o olmasa da orada tecelli eden gene Allah'tır. Dolayısıyla neye bakarsa baksın, onun ondan önce onunla beraber ondan sonra ne yapar? Rabbini görür. Rabbinin tecellisini görür, kudretini görür. O varlık üzerinde mutlaka Allah'ın bir ismini müşahade eder ve görür. Ve her anda her şeyle Allah der. Bütün varlıkla beraber Allah der. Yoksa kainat kitabını okumamış olur. Kendisini Allah'ın kitabı olarak okumamış olur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Onlara afakta ve enfuste ayetlerimizi göstereceğiz. Afak dış taraf, enfüs nefsinizde, içinizde yani. Hem içinizde hem dışınızda ayetlerimizi size göstereceğiz. Kime gösterecek? Okuyanlara. Biri gözünü kapatmışsa okuyamaz. Eğer okuyacaksa Allah ona gösterir. Hem onun içinde hem de dışında. Hem maddi ayetler hem manevi ayetler. Her şey bir ayet. Zahiri olarak da gördüğümüz her şey manevi olarak aklımıza gelen, Hayalimize gelen, düşüncemize, gönlümüze gelen her şey bir ayet. Bütün olaylar, bütün meseleler birer ayet. Hayat baştan sona ayet. Kitap ayetlerden meydana gelmiş. Eğer Allah kitabını gönderiyorsa, ayetini indirmişse, yarattığı her şey ayetse okunsun diyedir. Anlaşılsın diyedir yani okunmayan kitap, kitap olmaz. Okunmayan ayet, onun için ayet olmaz. Ayet demek, mucize demekti. Allah mucize kelimesini kullanmaz. Mucizeye ayet diyor. İnsanı aciz bırakan şey, insanın gücü bir şeye yetmiyorsa, aciz kalıyor. Her şey karşısında İnsanın arziyetini anlaması gerekir. Mucize olarak onu görüp arziyetini anlaması gerekir. Rabbinin de kudretini, azametini anlaması gerekir. Yani sen benim Rabbimsin, yüceler yücesi Rabbimsin, ben de senin aciz kulunum dedirtmesi gerekir. Her hal, her durum, her bakış karşısında bunu mutlaka ona söyletmesi lazım. Söylüyorsa ayetleri okuyor. Okuduğu için olmalıdır. Okuyunca sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum deyince ne olur? Teslim olur. Müslüman olur yani. Rabbine her konuda teslim olur. Arziyetini anlamış, tatmıştır çünkü. Ayet aynı zamanda Allah onu işaret olarak kullanır, işaret eden şey. Delil olan şey. Her şey Allah'a işaret eder. Her şey Allah'ın güzelliğinin el esmaul hüsnasının delilidir. İşareti yani ayetidir. Eğer varlık böyle okunursa insan kendini böyle okursa Allah'tan başka bir şey göremez Allah'tan başka bir şey bilemez bilmez herhangi bir şey ki eğer Allah'tan bağımsız olarak görülürse anlaşılırsa, düşünülürse o şirk olur orada Allah yoktur manasına gelir ki oradakileri Allah'a şirk koşmuş olur onun için mümin her an Allah ile beraberdir. Nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayandır. Allah'ın mülkünde olduğunu unutmayandır. Her anda bir ayetle, bir kitapla karşı karşıya olduğunu unutmayıp onu okuyandır. Okuyup marifetini arttırandır, muhabbetini arttırandır. Ne diyoruz mesela? Allah Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip bütün varlığı yaratmıştır. Allah'ın isimlerini öğrenmeye, anlamaya çalışırken, El Esmaül Hüsna'yı anlamaya çalışırken, Allah'ın isimlerinin ne olduğunu, nasıl tecelli ettiğini, kulda nasıl tecelli ettiğini hep beraber anlamaya çalıştık. Bir de insanda özel olarak, bütün mahlukattan ayrı olarak, özel olarak, Allah'ın zat tecellisi vardır. Dedi ki, bütün varlık onun emrine amade kılınmış. Melekler, cinler ona secde ettirilmiş. Nedir bu zat tecelli? Belki şimdiye kadar direkt isim vermeyerek anlatmaya çalıştık. Olduğu gibi olmasa da anlatmaya çalıştık. Bir insan neyle meleklerin Secde ettiği varlık haline gelir. imanıyla avdiyetiyle, Allah'a halife oluşuyla, Allah'ın onda tecelli etmesiyle. Allah'ın isimlerini anladık. Bütün insanlarda Allah'ın ismi tecelli etmiştir. İnsan bundan bir kısmını örtmüş, Örtünce ne olur? Tersi meydana gelir. Yani merhameti olmayınca zalim olur. Kerim olmayınca cimri olur. Halim olmayınca, hoşgörülü olmayınca tersi olur. Allah'ın güzelliğini kaybettikçe çirkinleşir yani. Allah'ın güzelliği, isimleri onda tecelli ettikçe Allah'ın güzelliğiyle güzelleşir. Bunun özünde, hakikatinde yani Zatında ne vardır? Zatında her ne varsa Allah'ın kuruna olan zati tecellisi de odur. Allah'ın zati tecellisi aşktır. Allah ismini, Allah ismi Allah'ın zat ismidir. Neydi Allah'ın zat ismi? 18 farklı manası vardı. Her yönüyle sevmek demekti, muhabbet demekti, aşk demekti, aşkına yanmak demekti. O zaman zatî tecelli derken bizim neyi anlamamız gerekir? Aşkı anlamamız gerekir. Aşk var mı sende? Varsa Allah'ın zatî tecellisi üzerinde görünüyor demektir. Aşkıya çıkmış demektir. Aşkıya çıkmayan yok mesabesindedir. Yani birinin hazinesi var toprağa gömüşse ondan istifade etmiyorsa o ona ait değildir. O ona fayda vermemiş. Onun için insan, insanın hakikati aşktan ibarettir. Sevmekten ibarettir. Neyi severse onun peşinde koşar. Yani hangi tarafa yönelirse, Sevgisi oraya gider. Dünyaya yönelirse dünyaya gider. Herhangi birine yöneltirse oraya gider. Ahirete, cennete yöneltirse oraya gider. Allah'a yöneltince sahibine gider. Onun için insan sevdiği kadarıyla büyüktür. Neyi severse onun kıymeti, degeri, şerefi sevdiğine göre ölçülür. Eğer biri dünyayı seviyorsa kıymeti, değeri, şerefi dünyalık kadardır. Eğer bir mevkiyi seviyorsa değeri, şerefi, kıymeti o makam kadardır. Ama evet. eğer Allah'ı seviyorsa işte ona daha biçilmez. Kıymet, değeri biçilmez. Herhangi bir ölçüyle onun şerefi ölçülmez. Çünkü şerefini Allah'tan alıyor. Kıymetini, değerini Allah'tan alıyor. Sevmek demek, iman demek, aşk demek, Allah'ın zati tecellisi demek. Bu sadece bir görmek değildir. Bu hakka yakın olarak yaşanması gereken aşktır. Tadılması gerekir. Ne kadar bunu tattıysa, buna aynı zamanda iman da denir. Ne kadar Allah'ı sevdiğini tattıysa, o kadar gerçek manada varlık olmuştur. Çünkü bütün varlıklar fani, Allah ise bakidir. Eğer Allah'ı severse, Allah'ın zati tecellisi onda tecelli ederse, Allah ile beka bulmuş olur. Allah'ın sevgisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle hakiki varlığı bulmuş olur, beka bulmuş olur. Bunun dışında neyi severse sevsin, neyin peşinde koşarsa koşsun, o fanidir. O, onu diriltmez. O, ölüm hesabesindedir. İnsanı dirilten, diri tutan, tek şey, İmandır, kulun Allah'a olan sevgisi, aşkı, muhabbetidir, Allah'ın kulunu sevmesidir. Kul ne kadar Allah'ı seviyorsa, Allah'ın sevgisine de o kadar layık olur. Allah da onu öyle sever yani. Öyle bir iman etmek lazım ki, öyle bir aşk olmak lazım ki, her zerresi aşkla dolsun. Her zerresi aşk olsun. Her zerresi aşk olunca ne olur? Allah'ın zati tecellisi tecelli eder. Her zerresi aşk olunca yalnız. Aşkla dolunca. Bir de isimlerinin tecellisi var. Bütün isimlerin tecellisi ona bu sevgiyi getirir, getirmelidir. Getirmiyorsa İsim tecellisi olmamıştır. Allah seriül hesabdır. Hesabı anında görendir. Yani bir ismiyle Allah'ın bir ismiyle kullara, varlığa, mahlukata muamele ettiğinde o isimden, o yaptığı muameleden dolayı Allah o isim üzerinden onu sever. Yani o isim üzerinden aşkı, muhabbeti, imani kazanır. O isim onun üzerinde arttıkça Allah'ın isimleri zatından ayrı değildir, ayrılmaz. O isimle beraber güzel olur. Yani o isimden alacağı şey nedir? Aşktır, muhabbettir, zati tecelliidir. tecellidir. Allah'ın kendisine tecelli ettiği isimleri kullandıkça bunu kazanır. Kullanmazsa Kullanmazsa hiçbir işe yaramaz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Evet. Kaybedenler için iman etmeyenler veya imanlarından bir fayda görmeyenler. İmanlarından istifade etmeyenler. Yani merhametli olmayı seviyor ama merhamet etmiyor. Onu kullanmıyor. Cömert olmayı seviyor ama, kerim olmayı seviyor ama ikram etmiyor. Halim olmayı, tevazu sahibi olmayı seviyor ama tevazu göstermiyor. Yanlışı, affetmeyi, mağfiret etmeyi seviyor ama affetmiyor, cezalandırıyor. Ya da uyarıp, ikaz ediyor. Hatasını, kusurunu yüzüne vuruyor. Bu, böyleleri imanından istifade etmemiş, Allah'ın verdiği o güzelliği yerinde kullanmamış, kullanamamış Dolayısıyla kaybetmiştir. Olması bir işe yaramaz, kullanmadığı için. Evet. Allah'ın kuldaki tecellisi, zatî tecellisi aşktır. Bu aşkı da okumakla kazanır. Allah'ın hem afaktaki, hem enfusteki, hem zahiri, hem batini ayetlerini okuyarak, okudukça anlayıp, severek kazanır. Öyle ki Allah'tan başka bir şey göremez. Neye dönerse dönsün, neye bakarsak baksın, göreceği güzellik Allah'a aittir. Neyi seversen sevsin, sevmesi, sevgisi Allah'a gider. Kendisi de buna dahildir. Evet. Kendine bakınca kendisini de göremez. Kendisindeki bütün güzelliğin Allah'a ait olduğunu bilir, anlar ve bunu tadar. Eğer insan kainat kitabını, insan kitabını okumazsa, marifeti artmaz, muhabbeti artmaz. Hele bir de onu yanlış okursa, şirkten şirke yuvarlanır kendini veya herhangi bir şeyi Allah'tan bağımsız olarak gördüğünde şirke boğulur. İlgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım. Öyle ki Allah'ın ayetlerini okuyalım. Allah neye ayet diyorsa onu okuyalım. Senurihim ayatina fil afak Evet onlara ayetlerimizi afakta göstereceğiz. Dışarıda, varlıkta, bütün kainatta görebildiği her şeyde ayetlerimizi göstereceğiz. O fi Nefislerinde de ayetlerimizi göstereceğiz. Yani her bir insan için hem afakta hem enfus'te her ne varsa ayettir. İnsan bunu okuyup da biz ona göstereceğiz dedi. Anlamak istemese de. Allah zorla gösterir. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak Niye ayetlerimizi böyle göstereceğiz? Ta ki onun hak olduğu ona beyan olsun diye. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak onun, onların hak olduğu onun tarafından anlaşılsın diye hak demek gerçek demek hak demek onun üzerinde Allah'ın bir muradının olduğunu anlamak demek, bunu tatmak bunu görmek demek Allah hiçbir şeyi batıl olarak yaratmadı dedi her neyi yaratmışsa onu hak ile yaratmış hak ile yaratmış hakkı gösterir. Afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz ki ona her şeyin afakın da enfüsün de maddenin de mananın da hak olduğu anlaşılsın, ona beyan olsun diye. Apaçık önünde anlaşılsın diye bunu yapacağız. E welem yekfi bi rabbika ennehu ala kulli şey'in şehida. Rabbinin her şey üzerinde şahit olması kafi değil midir? Yetmez mi sana? Rabbinin sana bunu böyle söylemesi senin bunu anlaman için sana yeterli değil midir? Və fi halqihin sizin yaratılışınızda, vema yabusu min dabbetin ayeten Yeryüzünde yaydığı bütün canlılarda hepsi birer ayettir. Lihaum <gülüyor> Anlamak isteyen bir kavim için, anlamak isteyenler için yalnız. Anlamak isterse onu anlar. Ve saharalekum ma fi semawati ve ma fi'l ard. Cemiyen minhu, göklerde ve yerde ikisinin arasında, onlarda her ne varsa, hepsini Allah size müsahhar kılmış, emrinize amade kılmış. İnne fizalike le ayatin li qoumin Tefekkür eden kimseler için, kavim için, insanlar için. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Okumak isteyenler için, evet, bunlar Allah'ın ayetleridir. Ve min ayetin fi sâmawati wal-erdı yamuruna alayha wahum anha Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onun üzerinden geçer giderler de görüp bakarlar da. Onlara sırtını çevirip okumadan geçip giderler. Halak Allahu səmavati var erde bilhak. Allah gökleri ve yerleri hak ile yaratmıştır. Yani bir muradi olduğundan dolayı insan onun üzerinde hakkı görsün diye Allah'ın güzelliğini kudretini görsün diye kendisine verdiği kıymeti değeri anlasın diye yaratmıştır. İnne fiza likelle ayatin lil mu'minin. Bunlarda yerlerde ve göklerde bunun hak olduğunu evet, görenler için ayetler vardır. Müminler bu ayetleri okur, bunlar müminler için ayettir. İn fi halqi semawati vel ert. Göklerin ve yerlerin yaratılışında وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ile gündüzün peş peşe gelişinde, وَالْفُلْكِ الْلَتِي fil الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَى النَّاسِ Gemilerin, insanların istifade etmesi için denizin üzerinde yüzmesinde, wama اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا Allah'ın gökten indirdiği suda, Fa i̇hya biihi biih lârda Yeryüzünün ölümünden sonra Allahın gökten suyu indirip onu diriltmesinde ve belse fîma min kulli dabetin. Her türlü canlıyı yeryüzünde yaymasında ve tesrifi riyah rüzgarın. Rüzgarı estirmesinde ve Sahabi ve sekhiri beynel semae vel erd bulutları rüzgar ile yerle kök arasında evirip çevirmesinde le ayatin li kavmin li aklını kullanan kavimler için Bunlarda da ayetler vardır. Bunlar her biri bir ayet aklını kullananlar için. Aklını kullanmadan anlamaya, düşünmeye çalışmadan ayetleri okuyamaz. Bunların her biri bir ayet dedi Allah. Kimin için? Aklını kullananlar için yalnız. Onun için önce meleklere ibani anladık. Aklı kullanmadan iman edilmez yani. Velillahi mulku's semavati vel ard. Göklerin ve yerlerin mülkiyeti Allah'a aittir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. İnne fi halqi's semavati ve ard ve ihtilafil leyli ven nahar Allah'ın yeri ve göğü yaratmasında gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde le ayatin li ulul Gönül sahipleri için bunlarda ayetler vardır. Okulması, anlaşılması gereken ayetlerdir. Allah'ın kudretinin, güzelliğinin görülmesi gereken ayetlerdir bunlar. Elem yerev ile teyri musakharatin fi cev'is sema Geğen boşluğunda boyun eğdirilmiş olarak kuşları görmüyorlar mı? Ma yemsi kuhunne illallah. Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Onlar kendi kendine havada durmuyor, uçmuyor. Onları havada tutan Allah'tır. İnne fi zalikali ayatin liqaumin yu'minun. İman eden bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir. Kuşları da okumak gerekiyor. Kuşların Allah'ın kudretiyle havada durduğunu okumak gerekiyor. Bir ayet gibi okumak gerekiyormuş. Ve ce'annas semae sahfena Gök yüzünü korunmuş bir tavan kıldık ve hum an ayatiha mu'ridun. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onlar ise bu ayetlerden yüz çeviriyorlar. Yahri'l hayye minel meyt ve yuhricu'l meyte minel hayy. Ölüden diriyi çıkaran odur. Ölüden de diriyi çıkaran odur. Ve yuhyi'l erde ba'de Yeryüzünü ölümünden sonra dirilten O'dur. Yağburi'yi indirir, onu yaşartır, diriltir. Ve kezalike tuhricun. İşte siz de ölümünüzden sonra böyle diriltileceksiniz. Ve min ayatihi. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Okumanız gereken ayetlerdendir. En halehekum min turab. O sizi topraktan yarattı. Bu da bir ayet. Bu da okumanız gerekir. Summe iza entum beşerun tentaşirun. Sonra Allah sizi yeryüzünde yaydı. Beşer olarak yaydı. Ve min ayatihi. Bu da Allah'ın ayetlerindendi. En halaka lekum min enfusikum ezvaca. Sizi birbirinizden yaratması onun ayetlerindendir. Sizi çiftler kılması, zevceler kılması, eşler yapması onun ayetlerindendir. Liteskunu ileyha birbirinizle sükun bulasınız diye, sekinete eresiniz diye, huzuri bulasınız diye ve caale betweenkum meveddeten ve rahme sizin aranıza yani eşler arasına meveddeti, sevgiyi ve rahmeti koyan odur. Bu Allah'ın ayetlerindendir. İnne fi zalike le ayatin li yetefekkerun. İşte bunlar tefekkür eden, düşünen bir kavim için Allah'ın ayetleridir. Ve min ayatihi bir de Allah'ın ayetlerinden ki Halqü's semavati ve'l gökleri ve yerleri yaratması onun ayetlerindendir. Vehtilafil <gülüyor> sinetikum dillerinizin farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindedir ve <Gülüyor> elvanikum renklerinizin ayrı ayrı farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. İnne fi zâlike lil alîmin. Bilenler için. Anlayanlar için bunlar Allah'ın ayetleriydi. Ve min ayatihi bu da Allah'ın ayetlerindendir ki menamukum bil leil gece uyumanız da Allah'ın ayetlerindendir ve nehari ve ittikaukum min gündüz onun fazlından aramak için yani çalışıp kazanmak için gündüzü aydınlık kılmış bu da onun ayetlerindendir inne feza likelli ayatin liqawmin yasmaun İşiten bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir dinleyen bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir ve min ayatihi bu ayetlerin hepsi peş peşe gelir Rum suresidir bu ve min ayatihi yurikumul berqe havfen ve tama'a korku ve ümitle Şimşeki size göstermesi Allah'ın ayetlerindendir. Ve Yunus dilu mine ma gökten su indirmesi onun ayetlerindendir. Ve Yuhübihil erde بعد الموتها yer yüzünü ölümünde sonra diriltmesi onun ayetlerindendir. İnne fizali kelle ayatin li kawmin aklını kullanan bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir. Wa min ayatihi leylu ve'n nahar gece ile gündüz Allah'ın ayetlerindendir. Ve'ş-şemsu ve'l-kamer Güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Latescudû liş-şemsi ve lâ lil-kamer Güneşe de aya da secde etmeyin. Ve'sjudu lillahi'l-lezî halaka hunne Allah sizi de yaratandır, onları da yaratandır. Eğer secde edecekseniz Allah'a secde edin. İn kuntum iyahu ta'budun. Eğer abd olacaksanız Allah'a abd olun. İnne fi's semawati vel ardi le ayatin lil mu'minin. Göklerde ve yerde olanlar müminler için ayettir. Okulması, anlaşılması gereken ayetlerdir. Üzerinde tefekkür edilmesi Allah'ın güzelliğinin müşahede edilmesi gereken ayetlerdir. Ve lehum lehumul erdül beytetu ehyeynâhâ. Yeryüzünü ölümünden sonra diriltmemiz evet, ayetlerimizdendir. Ve ehrejna minha habben. Oradan taneler çıkardık. Feminhû <gülüyor> yeekulûn. Siz ondan yiyorsunuz. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Ve cealna fiha cennatin min nakhil. Orada hurma bahçeleri, hurmalıklar ve enab üzüm bahçeleri. Ve feccerna fiha minel uyun. Orada pınarlar fışkırtдық. Liya'kulu min semarihi. Siz onların meyvelerinden yiyorsunuz. Ve ma amilethu Bir de kendi ellerinizle yapıp Ekip, büştükleriniz vardır. Onlardan yiyorsunuz. Efela yeşkurun. Siz şükretmeyecek misiniz? Sübhanen lezî ezvace kullaha, Her şeyi çift çift yaratan Allah subhandır Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Mimmatun bitul erd yerin bitirmiş olduklarından ve min enfusihim bir de kendi nefislerinden ve min malla yalemun daha bilmediği bilmediğiniz şeylerden her şeyi çift çift yaratan Allah'tır ve ayetün bunların hepsi ayetti ve ayetün lehumul leil nestehu minhuul nehar Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp çıkarırız. Ve izahım müzlimun. Gündüzü ondan sıyırıp çıkardığımızda evet, karanlığa bürünürsünüz. Bu da Allah'ın ayetlerindendir. Ve şemsu tecrirli müsteqerre leha. Güneş de Allah'ın kendisi için takdir ettiği evet, yürüngesinde akıp gider. Zalike teqdirul azizil alim. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiriyledir. Ona koyduk sınırı evet, geçmez. Orada akıp gider. Vel kemeri <gülüyor> kaddernahu menazeyle Ay'a da bir takdir koymuştur. Bir yörünge çizmiştir. <gülüyor> Hatta adekel urcunil Kadim Ta ki güneşin gölgesine girer. Bir kurma dalı gibi eğrilmiş eski bir hurma dalı gibi karıncaya kadar. Le şem söygen beğelaha Güneş de aya yetişmez, ay da güneşe yetişmez. Yani her biri kendisine çizilen sınırda evet, hareket eder Allah'ın emriyle. Ve leylu sabiqun nehar. <gülüyor> Gece de gündüzü geçmez, gündüz de geceyi geçmez. Ve kullun fi felekin Her biri kendi yörüngesinde Yüzüp gitmektedirler. Ve ayetin Bunlar Allah'ın ayetleridir. Ve ayetun lehum enna hammenna zurriyetehum fil fülkil Sizi dolu gemide, Nuh'un gemisinde taşımamız da Allah'ın ayetlerindendir. Ve halekna lehum min nislihi. Bir de geminin dışında onun benzerini yaratmamız da ayetlerimizdendir. Ume ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Onlara Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, kanu anha mu'ridin. Ondan hemen yüz çevirirler. Allah'ın ayetlerini okumazlar. Kafalarına göre bakıp direne bakar gibi bakarlar. Vel khayl atları vel bihal katırları vel hamir eşekleri literke bu ha evet, bilmeniz için vezineten evet, süs olsun diye ve yahluqu ma la bir de daha bilmediğiniz bilemeyeceğiniz evet nice binekler var ki Allah onları yaratmaktadır O'u ki gökten su indirir. odur göklerden suyu indiren. Ve ondan şerap. Siz o sudan içerseniz. Ve ondan <gülüyor> şecer. Ağaçlar da onunla beraber yeşerir. Fihi <gülüyor> tusimun. Evet, bir de hayvanlarınızı orada otlatmaktasınız yunvitu lekum bihiz zr o sizin için ekinleri yeşertmiştir. Evet. ve zeytun evet zeytinler ve nakl evet hurmalıklar ve anab -e üzüm bağları ve min kulli semerat her türlü meyve bahçeleri inne fi zalike le ayetin. İşte bunlar her biri Allah'ın ayetleridir li <gülüyor> kavmin düşünen, tefekkür eden bir kavim için. Tefekkür etmeyen onu okuyamaz. Ve sahhara lakumul leyla Allah geceyi ve gündüzü sizin emrinize vermiştir. Ve sem kamer. Güneşi ve ayı sizin emrinize vermiştir. Ve nucum. müsakaratun bi emrihi. Bir de yıldızlar. Allah onları evet kendi emrine almıştır, sizin emrinize vermek için yıldızlar için, gezegenler için başka bir şey söyledi yalnız. O da kendi emrine hazırdır, kendi emrindedir, sizin emrinize vermek için. Ne zaman verecek? O bilir. Inne fizalikel ayatin li qoumin yaqilun. Akreni kullanan bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir. Wamazer alekum fil erdi muhtelifen elwanuhu. Yerde Allah'ın sizin için üretip bitirdiği renkleri farklı farklı. Inne fizalikel ayatin li kavimin yazdikarul zikreden, hatırlayan, düşünen bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir. Vallahu enzelimine sema ima Allah'ın gökten su indirmesi ve ehiabihi erde bede yer yüzünü ölümünden sonra diriltmesi inne kelle ayetin le ayeten li Allah'ın ayetlerini dinleyen bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir. Evelem en enallahi yebsutur <gülüyor> riske limen yasha u onlar görmüyorlar mı ki Allah dilediği kimse için rızkı daraltır dilediği kimse için rızkı genişletir inne fi zalike leayet lin kavmin iman eden mümin bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir bu da manevi ayet Allah'ın kudretini görmek rızıklığını görmek Rızık daralınca bir ayet gibi okumak gerekiyormuş. Genişleyince bir ayet gibi okumak gerekiyormuş. Yoksa yoksa okumuş olmuyor. Anlamış olmuyor. E lem ya'lemu en Allah yebsutu'r <gülüyor> rizqa limen yasha ve yaqdir <gülüyor> inne fi zalikelle ayeten liqawmin Allahu yetevaffal enfusa hina mevtihâ. Allah eceli gelenlerin ruhlarını alır. Velleti lem temut min menamiha. Eceli gelmeyenlerin ise uykularında ruhlarını alır. Ve yumsiku <gülüyor> leti qada aleyha'l meute. Vaakti gelenleri alır, gelmeyenleri geri yahade eder. Ve <gülüyor> yursilun öchre evet. gerisini geriye iade eder ila ecelin mesemma kendisi için takdir edilmiş ecel vakti gelinceye kadar inne fi zalike ayatin li tefekkür eden düşünen bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir uykuda Allah'ın ruhları alması vakti gelenleri alıp koyup gelmeyenleri tekrar iade etmesi Allah'ın ayetleridir ve lahad tereknaha ayaten fehal min ludekir biz bunu bir ayet olarak bıraktık Öyüt alıp düşünen var mı allah soruyor ve ersalna alayhimu tufan biz onların üzerine tufan gönderdik vel cerede vel kemele, ve kamale ve defadi ve da Evet ayrı ayrı virtauun kabinin üzerine felaketler indirdik Evet bunlar evet, tufan çekirge kurbağa bir de kan Nil Nehri kan olarak akıyor Ayatin, müfesselatin, bunlar Allah'ın açıkladığı, gösterdiği ayetlerdir. Demek ki Allah'ın kuluna musibet indirmesi de ayetmiş. Bir kavme musibetler indirmesi de ayetmiş. Neyin ayetidir, neyi işaret ediyor? Allah'ın kudretini işaret ediyor. Mülkün sahibi olduğunu işaret ediyor. Eğer iman etmezsen gazab edeceğine işaret ediyor ki bu ayetin de böyle okunması gerekiyormuş. Fastakberu ve kanu kavmen Bu ayetleri gördükleri halde onlar kibirlendiler. Ayeti okumadılar, anlamadılar, anlamak istemediler, kibirlendiler. Çünkü onlar cürüm işlemiş, suçlu bir kavim idiler. Tentakem <gülüyor> naminhum. Biz de onlardan intikam aldık. Yani yaptıklarının cezalarını onlara tattırdık. Mülkün sahibi olduğumuzu onlara tattırdık. Niye? Kibirlendikleri için. Biz de onlara inşağı dedik. Rezil, rüsvay ettik. Niye? Rablerini kabul etmedikleri için. Pentekamna intikam aldık bu demek. Tağraknahu fil yemmi. Biz de onu Onları boğduk. Suda boğduk. Bi ennehum kezebu bi ayatina. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladıklarından dolayı bunu yaptık. Nasıl yalanlamışlardı? Yok. Bu musibetler Allah'tan değil. Dedikleri için. Musibet ayetlerini okumadıkları için. Ve kanu anha, gafilin. Onlar gafil bir kavimdi. Fe cealna aliyaha Ve emtern aleyhim hecaraten min siccil. Biz onların yurtlarını altına, altlarını üstüne çevirdik, üzerlerine de taş yağdırdık. Pişirilmiş çamurdan taş yağdırdık. İne fi zalikel ayatin li bunda derin kavrayışa sahip olanlar için ayetler vardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah'ın taş yağdırması da Allah'ın ayetleridir. Ve innaha lebi sebilin mukim. O Allah'ın gazap ettiği şehirler yol üstünde durmaktadırlar. Inne fi zalikelli ayaten LİL <gülüyor> MÜMİNİN Bunda müminler için ayetler vardır. Müminler o helak olmuş kavmin şehirlerini, beldelerini gördüklerinde bir ayet gibi okumaları lazım. Bunda müminler için ayetler vardır. Kâle İse Meryem'e Allahümme Rabbena Meryem oğlu İsa dedi ki Allah'ım Rabbim Allahümme Rabbena Enzil aleyna meydeten min essema bize gökten bir sofra indir. Tekunu lena idan liwalina ve ahirina. Geçmişlerimiz ve gelecek olanlarımız için bir bayram olsun ve ayet. Bir de ayet olsun, mucize olsun. Allah mucize ve ayet diyor. Ve ayeten minke. Senden bize bir mucize olsun. Ve biz bizi rızıklandır. Ve ente hayrur râzikin. Sen rızık verilenlerin tek hayırlısısın. Ve ye kavmi hazihi naketullahi lekum âyeten. Hud aleyhisselam at kavmine, kendi kavmine diyor ki Ey kavmim bu Allah'ın devesi sizin için ayettir. Yani, mucize olarak Allah'ın kayadan çıkardığı devedir. Sizin için ayettir. Bunu okumanız lazım yani. Bir ayet olarak okumanız lazım. Allah'ın bir mucizesi olarak görmeniz lazım. Musa, elindeki asayı atınca apaçık bir ejderha oldu ve naza yadehu feizahiye beyda elini de koynundan çıkardı bakanlar için bembeyaz nur saçan bir şey oldu evet bu da Allah'ın ayetlerinden mucize evet, ayet yani ben cinahu ve eshabes safine biz onu ve onunla beraber olan arkadaşlarını kurtardık nuh ve onunla beraber gemiye binenleri kurtardık ve jaalnaha ayeten lil alemin bütün alemler için bütün insanlar için ayet olsun diye Allah bir kuruna yardım edince o da ayetmiş onu da ayet olarak okumak gerekiyormuş fetilke buyutuhum kaviyeten biha zalemu zulmettiklerinden dolayı evlerinin yıkılmış enkaza dönmüş olmaları inne fi zalikelle ayeten liqvmin ya'lemun bilmek isteyen bir kavim için bunlar Allah'ın ayetleridir. Bir de Allah ayetlerini yalanlayanları uyarıp bir ediyor. Hatta ıza cauna ne zaman ki evet, bize geldiler. Evet hayatını yaşıyor. Nihayet Allah'a geliyor. Ne zaman ki bize geldiler. Kale ekezzeptum bi ayati sen bizim ayetlerimizi yalan mı saydın? Neden ayetlerimi yalanladın diye ona onlara soracağım dedi Allah. Ve lem biha ilma. Sen onu iyice anlamadan, okumadan, ihatâ etmeden, ne olduğunu kavramadan neden yalanladın? Emmazza kuntum Eğer bu böyle değilse yaptığın şey nedir söyle. Yoksa yaptığın neydi? Dinlemeden, anlamadan, düşünmeden, tefekkür etmeden yalan saydın, yok saydın. Yani beni görmezden geldin, kudretimi görmezden geldin. Yoksa yaptığın neydi? Diye sorar Allah. Ömân ezlemu mimmen zükure bi ayati Rabbihi. Allah'ın ayetleri ona hatırlatıldığında ondan daha zalim kim vardır ki anha. onun ayetlerinden yüz çevirir. Okumadan çekip gider. اِنَّا min الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِيمُونَ Mahakkak ki biz mücrimlerden, cürüm işleyenlerden intikam alırız. Yani ona yaptığının cezasını sütünün cezasını tattırırız. Okumadığı için. Okumayınca onu başka türlü tersten okur çünkü. <gülüyor> İnne ma bi ayatina O kimseler ancak ayetlerimize iman ederler ki ellezine izukiru biha ona onlara Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında, okunduğunda harru sucde hemen yüz üstü secdeye kapanır. Ve subhu bi hamdi Rablerine hemen tesbih ederler. Ve Onlar kibirlenmezler. Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmezler. Kul ya ibadiyalladine esrâfu ala enfusih, de ki onlara ey nefislerini harcayan, israf eden kullarım, nefislerini hayatlarını yanlış yerde harcayan kullarım. La taqnetu min Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnne Allah yaqfuruz zünube Allah bütün günahları mağfiret eder, hiç olmamış gibi siler. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o gafur ve rahimdir. Şimdiye kadar okumadınsa okumaya başla diyor yani. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize dönün. Rabbinize teslim olun. Ve eslimu lehu. Ona teslim olun. Min kabli en ye ehdiyekumul azab size azap gelmeden önce ona teslim olun ona dönün sünme la tunserun sonra yardım da göremezsiniz eğer ona dönmez ona teslim olmazsanız sonra yardım da göremezsiniz ve tabi'u ahsane menzile ileykum min rabbikum size Rabbinizden inzal olunan inen o en güzele tabi olun Allah'ın vahyine tabi olun. Min qabli en ya'tiyakum azabun bakhitaten. Siz farkında olmadan size azap ansızın gelmezden önce. Ve entum la Siz farkında olmadan o gelir. Ölüm size farkında olmadan gelir de kaybedersiniz, pişman olursunuz sonra. En taqule nefsun hüsretə ala ma farratu bi cenibillah ve ünkünte lemines sahirin kişinin o gün Allah'ın huzurunda yaptığım yanlışlardan dolayı bana yazıklar olsun doğrusu ben işi hafife aldım ciddiye almadım. Araya aldım hatta dememesi için Allah'a dönün, Allah'a teslim olun. Yoksa böyle söylersiniz. اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ muttaqin Eğer Allah bana hidayeti vermiş olsaydı ben mutlaka müttakilerden olurdum. Demiyesiniz. Al sana imkan. Al sana davet. اَوْتَخُوا لَح۪ينَ terel الْعَزَابِ Ya da azabı gördüğün zaman لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَيْكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Ne olurdu? Keşke bir daha bana böyle bir imkan verilse de bu sefer mühsinlerden güzel yapanlardan güzel olanlardan olsaydım demeyesiniz diye Allah'a dün Allah'a teslim olun. Yoksa böyle söylersiniz yani. Bela hayır dedi Allah. Bilakis kad caet ki ayati sana ayetlerim gelmişti. Fe kezzebe biha ve berte ve kuntem minel kafirin. Sen onları yalan saydın, yalanlardın, kibirlendin evet. ve sen kafirlerden oldun. Onun için kaybettin. Ve evet. yevmel kıyameti terellezine kezebu alallahi Kıyamet günü Allah'a yalan yere İftira atanları görürsün ki wujuhuhum muswaddatan eleyse fi cehenneme mesw lil Yüzleri kapkara olmuş. Evet, kapkara kesilmiş olarak onları görürsün cehennemde kibirlenenlere, Allah'ın ayetlerini okumayanlara, dinlemeyenlere yer mi yok? Ve اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا بِي مَفَازَتِهِمْ Allah da o takva sahiplerini kurtuluşa erdirir. Çıkalım dışarıda, soralım. Acaba kaç kişi Allah'ın kendisini neden yarattığını, kulu üzerindeki, insan üzerindeki muradi nedir? Acaba kaç kişi bunu biliyor? Eğer bunu bilmiyorsa hiçbir şey bilmiyor demektir. Hiçbir zamanda Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşmez. Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. olsun Yani sevsin, aşık olsun, gönlünü kaptırıp peşinden koşsun diye. Nasıl, nereye koşacak? Bu koşma manevi bir koşuştur. Manevi bir koşmadır. Gönül koşmasıdır yani. Her bir varlığı... Ayet gibi okurken ona koşuyor. Onu bir adım daha tanıyor. Bir adım daha ona yaklaşıyor. Her ayeti okudukça marifeti artıyor. Allah'a karşı bilgisi artıyor. Dolayısıyla muhabbeti artıyor. Muhabbeti bir daha arttığından dolayı bir adım daha yaklaşıyor. Bu yaklaşma manevi bir yaklaşımdır. İki şeyin birbirine yaklaşması gibi değildir. Haşa! Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Allah seninle beraber, sana senden daha yakın, şah damarından daha yakın, ne yerine dönersen dön Allah'ın veşi oradadır. Ama okursan oradadır. Okumazsan, nerede bulacaksın onu? Bu hayali bir şey midir? Uzak olan insandır. O, Allah'ı unutunca uzaklaşır. Gafil olunca uzaklaşır. Unutmayınca, onu zikredince, onunla beraber olunca, onun yaratmış olduğu bütün varlığı ayeti olarak okuyunca, her birini Allah'ın en, en esma-ül hüsnasının tecellisi olarak görünce, müşahede edince ondan başka bir şey görür mü? Görmez. Ondan başka bir şeyi sever mi? Sevmez, sevemez. İnsan güzelliği sever, güzelliği sever, güzeli sever. Neden sever? İki türlü sevmek vardır. Bir, onu Allah'tan bağımsız olarak görüp sevmek vardır. Bir de, güzelliği ona vereni sevmek vardır. Kimden almış güzelliğini? Allah'tan. Ondaki o güzellik, toprak güzelliği değildir bir kere. Bunu böyle bilelim. Toprağın şeklini güzel yaparsın. Ama içindeki güzellik, güzellik değilse, bir süre sonra, Evet. Aldanırsın bir süre sonra ondan tiksinirsin. Nereden anlıyoruz bunu anlamamız gerekir? Bakıyoruz iki kişi birbirine aşık oluyor. Birbirleri için ölüme göze alıyor. Evleniyorlar. iki ay sonra ben diyor onu görmek istemiyorum. Onun bulunduğu yerde bulunmak istemiyorum. Ne oldu? Çamura aldandı. Çamurun şekline aldandı. İçini görmedi. Yani bardağın dışını Süslü görünce içini görmedi. İçinde zehir varmış. İçinde şeytan varmış. Allah'ın güzelliği yokmuş içinde. Olsaydı ne olurdu? Olsaydı Allah'ın güzelliğine aşık olurdu bu sefer. Yani Allah'ın onda tecelli ettiği isimlerine aşık olurdu. Öteki güzellik, zahiri güzellik yanıltır. Ve o geçicidir. Sonra içini görünce tahammül edemezsin. Onun için bir güzelliğe bakarken neyi görmemiz gerekir? Onu yaratana, ona tecelli edene, o güzelliği verene böyle bakınca ne olur? Güzele bakmak sevapmış. Yanlış. Güzele bakmak sevap değildir. Güzelliği verene bakmak sevaptır. Güzelliği vereni görmek sevaptır. Güzelliği vereni sevmek sevaptır. Güzelle bakmak sevap değil. Köfürdür, şirktir. Yanlış körsün sen ya. Bu bakış bakış değildir. Allah'tan bağımsız nasıl bakıyorsun, nasıl görüyorsun? Yoksa öyle bakarsan rezil olursun sonra. Eşini bile seçemiyorsun. Eşini seçmekten bile acizsin demektir bu. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Evet. Bir kadınla ya da bir erkekle ya zahiri olarak güzel olduğu için evlenilir, ya marından, mülkünden dolayı evlenilir, ya onun soyundan, sopundan dolayı evlenilir, mevkisinden dolayı evlenilir. Bir de ahlakından dolayı evlenilir. Siz sonuncusunu seçin, ahlakı güzel olanı seçin dedi. Allah'ın güzelliği üzerinde görüneni seçin dedi. Peygamber yol gösteriyor. Evlenirken neye bakması gerektiğini öğretiyor. Bütün varlık Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Bütün varlık Allah'ın ayetleridir. Hepsi Allah'ın isminin tecellisini, güzelliğini gösterir. Allah nasip ederse bir dahaki sefere onu izah etmeye çalışacağız. Bütün varlık Allah'ın isimlerini nasıl gösteriyor? Bakınca hangi ismi, hangi şeyde hangi ismi müşahede etmemiz lazım ya da hangi isimleri görmemiz gerekir? Onu ilah etmeye çalışacağız. Bütün bu güzellikler El Esmaul Husna'nın güzellikleri aynı zamanda zati tecelliye aynadır. Zati tecelli onun üzerinde nasıl görünür? Hep beraber onu anlamaya çalışacağız. Öyle ki neye bakarsak bakalım bir ayet gibi okuyalım. Neye bakarsak bakalım, ondan önce, onunla beraber, ondan sonra Rabbimizi, Rabbimizin güzelliğini onun üzerinde görelim. Görelim ve sevelim. Her ayeti okuduğumuzda ne buyuruldu? Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. İşte ayetler, evet, afaktaki ayetler, varlık ayetleri, kainat ayetleri her varlığı okuduğunda her varlık ayetini okuduğu, okuduğunda imanının yani Allah'a olan sevgisinin artması gerekir. Gerisi hayal kurmaktır. İman hayal değildir. Sevmek hayal değildir. Allah hayal değildir. Hazreti insan olmak hayal değildir. Yeter ki kul bunu okusun, anlasın, gereğini yapmak istesin, yapsın. Evet. O güzellikten Allah'a evet nasıl gidilir? Allah nasıl sevilir? Hep beraber onu anlayacağız. Bütün esmaül hüsnadan zati tecelli nasıl görünür? Bir de onu beraber anlamaya çalışacağız. Allah hepimizi kainat kitabını ayet ayet okuyanlardan eylesin. Ayetleri görmezden gelenlerden eylemesin. Ayetlere Sırt çevirenlerden Eylemesin Allah'ın ayetlerini Yalan sayanlardan eylemesin Amin. Okumadım Anlamadım Bilemedim Amin. Diyenlerden eylemesin Amin. Kamil manada Kainat kitabını Okuyanlardan eylesin Amin. Her bir Ayet üzerinden Her bir varlık üzerinden Allah'ın El esmaül hüsnasını Görüp Allah'ı sevenlerden eylesin Amin El Esmaül Hüsna'nın nuruna gark olanlardan eylesin. Amin. Ne yana dönersen dön, Rabbinin veşiği oradadır. Sırrına mazhar olanlardan eylesin. Amin. Eşyanın hakikatini olduğu gibi görenlerden eylesin. Amin. Eşyanın hakikatinin sırrına erenlerden eylesin. Amin. Bütün varlıkta Allah'ın güzelliğini görenlerden eylesin. Amin. Kendi gönlünden, nefsinden, afakta ve enfüste Allah'ın güzelliğini ayetlerini okuyanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.